Şimdi size bir sorduracaksa ben birkaç soru sorayım Şimdi bir kere bu son tartışma, Utku'nun başlattığı, seninle sürdürülüyormuşu, yaptığımı düşünüyor musunuz? Yani e, Foucault gerçekten sistemli bir düşünce okuşturmuş olsaydık Foucault'un gibi bir böyle bir soru sormak Biraz e, oksinolar bir soru olduğunu düşünüyorum ama sormak istiyor çünkü bu önemli bir tartışma. Çünkü ee, burada adını anmadığımız zaman tersleri içinde ya da FUKO okurlarının gayet bildiği isimler niçer vesaire isimleri birlikte sistem karşılığı birisi olarak sistem oluşturduğunun dışına taşmış olması aslında FUKO'yu FUKO yapan bir şey değil mi? gibi bir soru sormasını belki arkadaşlar okumamışlardır diye bunu sormasını bir, bir sorun var. Bir sorun bir şey daha basit aslında biz Şimdiye kadar iki tane söyleşi yaptık Ve e, umuyoruz ki Mayıs'a kadar biyopolitikların ne olduğunu ya da en azından işte ucundan kenarından yakalamaya çalışacağız. kendimizi bir taharik, zemini oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden mesela 17. yüzyılda bir bedenin kavramak için, 18. yüzyılda bir bedenin kavramak için üzerinden yani en azından modern dünyada beden nasıl kavramıyordur ya da bir makineyi olarak, makineye indir insanı karşımıza ne çıkıyor? Niye bir motivasyon gerekiyor? Mesela son konuşmaya çalışırken bu iş ağ albasını yani, eee itibari azami yer oldu. Bu koynede birlikte başladığı eee hareketle eden hareketi bu koynede birlikte şimdi artık düşünürlerin zihninde bir nasıl inşa edildiği ya da neden böyle bir inşa süreci kavramsal inşa süreci bir dair bir şey zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim, ama yine de kamımızda biyokurutikte kavramın kendisi çok dağılık oluyor. Gerçi e, güncellikte son, sonunda söyledi çoban kavramı vesaire var. Birazcık daha bu kavramın bizim açımızdan sıradan okurlar açısından biyokurutikte kavramın kendisini nerede bulacağız? Her baktığımız yerde gördüğümüz bir şey mi? yoksa gerçekten nereye e, nüfuz ettirmemiz mümkün? Bir, bir, böyle bir soru var. E, başka soru gelmezse ben de yine sorarım kullanacağım? Teşekkür ederim. <Gülüyor> Benim de bir şeye cevap vereyim. Emre de aslında çok katılmadı ama nezaketen bir şey söylemedi. Sistem karşılıklığı meselesi ne? Yani bu konuda bir sistem karşılıklı düşünülür. Böyle sistemli bir şey okumaya çalıştığım, hani tırnakçesine spekülatif bir işimi mi? Bir şahide içerdiğine ima ettik olarak. Benim de o zaman cevabım şu, yani gerçekten Nietzsche için sistem karşılıklı ifadesini kullandı. Mesela Nietzsche gerçekten sistem karşılığı düşünürdü. Yani Aleyksandr Niamas diye bir adam var, gayet Nietzsche'nin sistemli bir düşünür olduğunu gösteriyor. Yani edebiyat olarak hayat kitabında Nietzsche'nin aslında düşüncesinde ne kadar fragmental yadarsa yazsın, düşüncesinde e, o meşhur apodürlük gibi müzik karşılıklılığını e, temeli olarak gayet sistemli bir düşünür olduğunu gösteriyor. Ben Bana kadırsa ben bu da birçok konuda çok sistemli bir düşünür olduğunu, ama bu sistemliliğin bazı yerlerde ister istemez hepimizde olduğu gibi aksatını düşünüyor. E, kaldı ki şöyle bir şey var, bir düşüncenin kullanıcı, yani ben biraz herhalde zihnen yaşlı olduğum için diyeyim. E, bir düşüncenin belli bir sistematik çerçevesi olması gerektiği perspektifi olması gerektiğini, e, perspektif gerektiğini düşünüyorum. Foucault'un böyle açık açık, ucu açık bir takım perspektifler bırakıp, onları böyle istenildiği gibi kullanılsın e, diye e, serbest bıraktığını tırnak içerisinde düşünmüyorum. Yani hani benim düşüncelerimi bir monotop kokteyi yapıp atın kafanıza göre dediğini zannetmiyorum ben kendi adıma. Bu, Foucault'un sistem karşısı bir düşünür olarak açıklama, yani tartışma meselesinin biraz sorumlu olduğunu düşünüyorum. Hele evde, yani Foucault'un temelde diyaloğa girdiği iki tane düşünürü e, söyleyerek ben e, bitireceğim. Biraz birisi şaşırtıcı olacaktır herhalde herkes için. Evet, Foucault'un en çok iyi şeyle diyaloğa giriyor ve aslında arkadan arkaya onunla bir değerli var, hani biliyoruz. Ama ikincisinin değeri hani, en çok bilmiyorum, ben de katıldım uğruna ama, hiç adı Haydi Heidegger olduğunu düşünüyorum ben. Yani Heidegger'in sistemli düşünme biçimine böyle sistemsiz bir yanıt verdiğini düşünmek bana biraz sıkıntılı görünüyor kendi adıma. En azından onun bir bahsendik olarak bunu söylemiş Ben de şöyle düşünüyorum, katılıyorum onun söylediğime yani bir filozof olarak tabii ki belirli ayrımlar yapıyorsanız bu ayrımların Sıkı ayrımlar olması lazım. Bunlar hiçbir e, frizop muaf tutulamaz. Böyle bir ayrımlardan bahsediyorsunuz, bunların e, altını güçlü bir şekilde e, doldurmanız lazım. Ben sadece hani e, yani çekincem şöyle bir yani hakkı buluyorum, hak veriyorum sana. Çekincem şunun kaynağı. Çünkü gerçekten e, baktığınız zaman e, işte.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 Haşireşur olup bunu Ramiz'in hmm. entegre etmeye çalıştı. O yüzden yine de bunun hani yaşamını aklından kaybetmiş bir uzak olarak Mesutiyet'in ondan çok bize ait. Evet, ben onu düşünüyorum. Sonra doğruyken daha çok bu soru. Yani o endüstri bu soruyor. Yani kesinlikle. Aslında o endüstriye ait bir görev biraz daha. Evet. Buna kesinlikle katılıyorum. Yani diğer soruyla evet. alakalı olarak da. Ee, yine de bütün bu Foucault'un e, devamıklığı diyelim, e, buna rağmen aslında e, biyopolitikler ve biyopolitikler kavrayışı bence Foucault piliyatı içerisinde diğer yerlerde olduğunda e, çok daha değerli topluluğu bir şekilde e, ortaya konan e, bir kavram. E, birazcık işi aslında Foucault'dan ilham alan e, diğer işte filozoflar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 Foucault'da biyo iktidar, e, tıpkı işte hükümran iktidar gibi, e, disiplinler iktidar gibi bireride bir iktidar e, formu, e, ama işte Foucault'daki e, şey şuradan kaynaklanıyor, o e, tereddüt yani bu açıklama yaparkenki tereddütün de şundan kaynaklanıyor, İşte e, disiplinin, e, hapishanenin doğu şu kitabını ele alırsanız, o dönümü ele alırsınız, Foucault'un aklındaki ya da o kitap Peki problemi e, çerçevesinde tesis e, etmek istediği öncelikli agilim, e, hükümcan iktidar modeliyle e, disipliner iktidar modeli, bütün o tartışmalar, ceza teknolojilerinin karşılaştırması, bunları yan yana ko koyduğumuzda bu kitabın motivasyonunu o disipliner iktidar dediğimiz iktidar anlayışını netleştirmek olduğunu veriyoruz. Ancak.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 artık asıl ayrımın, asıl keskin ayrımın hükümlü iktidar modeliyle e, biyo iktidar arasında olduğunu söyleyecek. Disipliner iktidarı da aslında biyo iktidar e, gibi daha geniş bir çerçevenin bir beşesi olarak e, anılaşacak. Yani fukudaki e, şey, e, hani muğlaklık böyle bir muğlaklığa e, tekabül ediyor. E, i̇şte disipliner iktidarın e, bir iktidarla olan ilişkisinin kavramsallaştırılmasına ilişkin bir konulaklık yoksa FUKO'da e, bu o, modeller işleyiş düşünceleri bakımından, hedef aldıkları yüzeyler bakımından, amaçları bakımından birbirinden son derece net bir şekilde e, ayırabileceğimiz, en azından spekülatif olarak bu ayrımı e, yapabileceğimiz üç e, ayrı e, kavrama e, tekabül ediyor. Ya yani şöyle, yapı yani açısından şunu söyleyebiliriz. Birazcık işte o e, seminerlerde ve kitaptaki e, kavramsallaştırmaları bir araya toplamaya gayret edarsak. Eee hükümdan huzdan modelinin işte e, öç almaya yönelik, bedeni doğrudan fiziksel olarak hedef alıp bedeni şiddet uygulayıp monarkın öcünü almaya yönelik e, bir cezalandırma e, taktiği kullandığını söylemiş. E, ...disklinel iktidarda söz konusu olanın ruhun terbiye edilmesi e, olduğunu söyledi. Bir takım bir ıslah pedagojisinin e, işlediğini e, söyledi. Bir o iktidarda ise e, söz konusu olan artık e, şey değil, e, bir ıslah e, pedagojisi değil... ...belirli bir e, e, genelin düzenlediğiyle ile ilişkili bir... E,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 Böyle, yani bu, bu ayrımlar aslında Foucault'a son derece net. Ancak tabi diğer işte, yani Utku'da, Fatih'in e, tezi e, bu konuda olduğu için farklı bir kinozoflar işte, e, güncel bir tabii ki başlayan Foucault'dan tamamen farklı çerçevelere e, oturttıklar için bu şeyler, karışıklık, muğlaklık e, birazcık e, mecburi e, bir durum diye düşünüyorum. Yani şey bu. bu, bu yani ikinci soruma cevabı aslında. Yani... Basitçe şunu diyorsun hani. Bu nedir, ne işe yarıyor? Yani, söyle. <gülüyor> evet, nedir, ne işe yarıyor? <gülüyor> nedir, ne işe yarıyor? <gülüyor> yani, basitleştir. Çok teoriç işler anlatıyorsunuz ama hani... basitçe O O O yüzden... Hani... O teoriç olarak tamam. Biraz da bir meseleyi... Başka bu şeyleri tartıştık. Orayı biraz açarsan... Evet, mesela evet, ya, <gülüyor> Şimdi evet, onu yaparız o başka bir şey çok trendli aslında. Sistemlerle hani biyolojiklarda ama çok basit bir örnek vererek mesela, izah etmeye çalışayım ben de. şimdi düşünün ki bir iktidar dijörü ya da istek, ikdal adet, namde, hani, bir şey, girilir, hani şey, birine bir şey yaptırabilme kapasitesi en basit hani kavramda, görüyoruz. Şimdi 18. yüzyılın ikinci yarısından önceki Foucault'un anlattığı o disiplinler, iktidarın nesnesi ya da temel ref yüzeyi e, tek tek bireyler hani bedenler, İkinci yarısından sonra da nüfus aslında. Yani ayrımı buradan koyabiliriz. Siz öyle bir dittiler modelleri düşünün ki, e, üç çocuk yapın desin, hukuki olarak bunun bir karşılığı yoktur, hukuki olarak bunu anlatamam ama jeopolitik ikna, ikna teknikleri, biopol politik teknikleri vasıtasıyla siz artık nüfus düzeyinde üç çocuk yapmanın nasıl makul bir şey olduğunu, neden makul olduğunu, neden işte onun altında komplücü sebepler ararsınız. İşte hani Avrupa nüfusu şöyle oluyor dersiniz, işte başka türlü izah edersiniz. Onlar bambaşka. Hani o gereklere ayrıca farklıdır. Ama ikisinin arasında en temelde bir fark var. Hukuki olarak giremeyen yani biyopolitik iktidar bizim aslında hukuki olarak giremeyeceği yani daha doğrusu iktidarın biyopolitik yani hukuki olarak giremeyeceği bazı alanlara girme imkanı tanıyor ve bunu büyük ölçüde norm üzerinden yapıyor. Yani bedelsel bir takım yani topunktal bir takım normlar belirleyebilir o iktidar. Hani en temelde belki farklı olan biyopolitik müdahale tekniklerinin bakımından karşımıza verebileceğimiz şey budur. Güzel teknikleriyle bunu yapabilirsiniz. Ve Türkiye'de özellikle son dönemlerde kamu spotları bunun çok büyük bir örneği. Yani özellikle kilo verme konusundaki olanlar sigarayı bırakma konusunda olanlar bakın dikkat edin sigarayı bırakmayla ilgili ki yakın süre önce bir tanesiyle ilgili bir tartışma çıktı. Sigarayı bırakmaya bütün kamu spotları aile odaklı. Yani hepsinde mutlaka bireyin şahsi kararı değişiyor. Nüfusun geneline yönelik bir fayda tartışması var. Belki bir temel örnek olarak buradan üzerinden düşünmek daha, daha alakalı olarak şimdi örneğin Nietzsche'nin Büyücüler Kitabında e, siyasi bir yapı olarak bedel bir ölüm var. E, Rahmi Bey'e evlenen dost e, Hatta bir karikatür göstermişti Hitler'e ait. E, orada bir işte insanlardan böyle bir toplum e, şeyi e, yapıyor kitler onu alıyor, tek bir beden e, haline getiriyor. Ee, İktidar da, yani şey, e, niçin kitabında şunu söylüyor siyasi bir yapı olarak beden, yok bir beden oligarşiktir. Yani bizim devlet dediğimiz o mekanizmanın kendisi, aslında bizim bedenimizin e, bir tezahürlük gibi. E, Devletin bedenleşmesi meselesi değildir Yani bu anlamda Foucault'un aslanı dağını diye bahsettiğimiz eee kısmiyani cinlerden tutmak işte çok eee şeyle ilgili olarak e, işte ruhların yönetilmesi vesaire. E, orada e, bir taatif isteniyor. Bütün bir toplumu alıp devletleştiriyor, bedenleştiriyor, atletleştiriyor. Yani eee şöyle şey yapabilirizanta yani bir eee başka bir düşünürün e, şey, kavramsallaştırmasını tartışmaya dahil oldunuz. Ee, tabii ki şey, yani, e, Nietzsche'nin e, söyledikleri e, bir beden düşünürü olarak içinde söyledikleri aslında e, öncelikle bence e, Nietzsche'nin e, bu e, işte e, düşünen bir varlık olarak e, insanın taşıdığı kibri eleştirmeye yönelik bir tartışma çerçevesinde özellikle anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani bütün o, o suçu gelenek, insanın düşünme yetisini, anlama yetisini, insanın dünyada ayrıcalıklı ve üstün bir varlık olarak insanın kendini bu şekilde kavramsallaştırmasına karşı bedenin önemini vurgulamaya çalışan bir düşünücü olarak birazcık e, nihcini beden tartışmasını e, böyle bir e, çerçevede okuyorum. E, o yüzden evet tabii ki e, bedenin e, farklı şekillerde e, kavramsallaştırabileceği, kavramları sallaştırılabilirliğini e, ortaya koyan bir düşünce olarak görüyorum. Tabii ki işte e, bedeni organizma olarak e, kurduğumuz zaman bu evet belirli bir devlet mobilimi ee, e, temel alan bir e, örgütlemeli yani bedenimizi devlet var bir şekilde e, örgütlemiş, kavramsallaştırmış oluyor. Bu e, koylu e, bağlantısı e, şu şekilde e, yapabiliriz. E, burada e, evet e, çeşitli kurumların e, bilgi, dilimlerin, e, disiplinlerin e, farklı konfigürasyonlar içerisinde e, hareket etmesi söz konusu. E, burada yani e, Foucault genelle, e, işte genelin düzenliği e, derken, e, aslında böyle bir ya da bir yönetilmesi derken e, bir tek, bir e, bir teknik gibi bir nosyondan hareket etmekten ziyade işte tek tek bireyleri hedef alanından, hücresel çalışan bir iktidar işleyişinden çok böyle detaylara takılmayan aslında diye ifade edebiliriz aslında, bir iktidar işleyişine işaret.